Selamun Aleyküm tüm kardeşlerimize, dostlarımıza. Müslüman bilim adamları konumuz var. Daha evvel hazırladığım konulardan bir tanesiydi. İnşallah hayırlar getirir. Hem de bu programın vesilesiyle bazı mucitlerimizin icatlarının nasıl çalındığını da öğrenmiş oluruz. Hem size hem bize kolay gelsin. Değerli kardeşlerim günümüzde batı dünyası ismiyle nam salan ve maalesef şişirilmiş kahramanlarıyla Müslümanların gönlünde büyük bir sevda ve bu sevda Avrupalı denilen o ülkelerin ürünlerine rağbeti arttırıyor. Çünkü kendi aramızda bile konuşurken Elin adamları şu noktada ne kadar ileri gittiler? Şunlara baksana, şu şu ürünler ne kadar da kaliteli? Bu cümle veya bu cümlelere benzer şeylere ne kadar fazla rastlıyoruz, öyle değil mi? Peki düşündük mü acaba, tarihin o tozlu raflarında, o ülkeleri, bugün konuşulan o coğrafyalardaki ülkeleri, ne buralara getirdi? Ne kadar bilime, ne kadar ilime önem veriyorlar? Dediğimiz o ülkeler, acaba bu kadar yolları kat ederken Müslümanlar ne yapmıştı? Bugün bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan yüzyıllar sen öncesinde, o Semerkant'ta, Bağdat ve İstanbul'dan, Latince'ye veya Fransızca'ya çevrilen kitaplar ve buluşlar şu anda dünyanın en okunan kütüphanelerinde kitaplar arasında yerini aldı. Peki, bunca gerçek ortadayken buluşları ilk bulan o Müslüman alimler göz ardı edilerek Avrupalı bilim adamları tarafından nasıl bunlara sahip çıkıldı? Mesela Vasco de Gama. Birazdan bu ayrıntıları anlatmaya çalışacağım. Wright kardeşler, şu günkü uçak endüstrisinin kahramanları deniyor. Mesela Lavozier, Kepler, Newton, Kopernik, Galile. Bu kişiler zannediyorum birçok dinleyicim tarafından en azından bir iki tanesi bir kulak aşinalığı meydana getirecek derecede tanınmıştır değil mi? Çünkü ilkokul sıralarından bu zamana kadar biz o zamanlar tanımaya başladık. Bu yabancı bilim adamlarını, kimi basıncı, kimisi mikrobu, kimisi uçağı, kimisi efendim gemileri, kimisi işte keşiflerle ünlü. Değil mi? Birileri. Çok önemli buluşların mimarları. Bu veya birçok insan. Lakin... Ayrıntılarıyla birazdan sizlere aktarmaya çalışacağım ama, mesela Newton deniyor. Günümüzde öğreniyoruz ki, Newton'dan yer çekimini ilk bulan kişi diye bahsediyoruz ama, yer çekimini ilk keşfeden bilim adamı, çoğumuzun da tanımadığı bir Müslüman. İsmi Razi. Bu daha bir örnek. Şaşıracağınız daha neler var neler. İşte, tarihe not düşelim için hazırladığımız bu özel program. Ama bu programa başlamadan önce beni hüzünlendiren bir mevzuyu da sizinle paylaşmak isterim. Birazdan şunu bu kişi keşfetti. Bunu bu kişi keşfetti diyeceğim ya. Sizin de içiniz acıyacak çünkü kaç yüzyıldır maalesef hiçbir şey üretemeyen, hiçbir buluşa imzasını atamayan bir millet haline geldik. Ne kadar çalışkan, ne kadar üretmeyi seven, ne kadar ilimle, fenle, bilimle İslam'ın bir arada olduğunu her an hissettiren bir ecdada sahip olan bizler maalesef o kadar üniversiteler var, ama buluş, icat, hiçbir şey ortada yok. Hızlı hızlı bazı örnekleri aktarmak istiyorum. Bakalım bu kişileri duydunuz mu? İlk kağıt fabrikasını kuran alim yine Müslüman İbn Fazıl. Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden kişi alim Razi. Mikrobu ilk tanımlayan kişi yakinen tanıdığınız. Akşemseddin Hazretleri. Cüzzam hastalığını bulan alim, zaten soy isminden de geliyor bir Müslüman. İbni Cessar. Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan ilk kişi İbni Hatib. Dünyada verem mikrobunu bulan alim Vesim. Retina tabakasını bulan ilk kişi, İbn Rüşt. Dünyada ilk göz ameliyatını yapan kişi Mehin Ammar. Kanser bulundu. Peki ameliyatı ne zaman yapıldı? İlk dünyadaki kanser ameliyatını gerçekleştiren alim Ali bin Abbas. Vücudumuzdaki küçük kan dolaşımını bulan alim İbnü'n-Nefis. Sıfırı ilk kullanan alim Harizmi, ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyasettin Cemşit, dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni, dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler, güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani. İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa. Yer çekimini aslında ilk bulan alim Razi. Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmet Han. İlk dünya haritasını çizen alim Mersiyeli İbrahim. İlk kıta seyahatnamesini yazan alim Galileo, Piri Reis değil, İbni Battuta. İlk edza kitabını yazan alim İbni Baytar. Ve bunlar, sizin için, tarihin o tozlu raflarından alıp, sunabildiğimiz bazıları. İslam tarihinde, bilim adamı sayısı, batılı bilim adamlarından en az sekiz kat fazlaydı. Buna rağmen, Maalesef çok azını az önce belki duyduk değil mi? Çoğunu tanımıyoruz bile. Gençlerimizin bunları kısaca da olsa tanıması ve bilmesi hem okulda hem de hayatta genel kültürleri artacağından onlara fayda sağlayacak. Zaten her kişi tarafından da bilinen bir gerçek var ki büyük bir çifte standart uygulanmakta. İslamofobi, şu anda hortlatılmış İslam'ı bir sanki terör propagandası yapan bir efendim, inanış olarak aktarıyorlar. Çünkü tarihi dünya olduğu gibi Müslümanlar da okumuyor. Kendi tarihine sahip çıkamıyor. İşte bunları öğrenmek için bugünkü programımızı sizlerle beraber ne yaptık? Tertip eyledik. Sizin de, belki programda aktarmak istedikleriniz, ben şu kişinin şu icadı yaptığını biliyorum. Şaşırdığım bir bilgi var, diyeceğiniz. Bir takım bilgiler varsa, onları da bizlerle beraber paylaşabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, bu yaşadığımız yüzyılda dünya tarihini cidden etkileyen önemli gelişmeler var. Bilim ve teknoloji insanların yaşam koşullarını süratli bir şekilde değiştiriyor. Son zamanlarda işte cep telefonu, değil mi? İnternetin kullanılıyor olması, bilgisayar veya ulaşımdaki ilerlemeler buna bir örnek. Hızlı bir değişim var. Şimdi dünyanın bugünkü medeniyet seviyesinde büyük payı olan çok ama çok fazla sayıda Müslüman alim var. Az önce saydığım zatların Ekseriyeti 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar uzanan dünya tarihi eserlerinde yer alan kişiler. Ve en ileri medeniyet, tarafsız bir gözle eğer okursa, tarihi okuyanlar görecek ki İslam medeniyeti, özellikle o tarihler arasında yani 9 ve... <gülüyor> Özür dilerim. 9 ve 14. yüzyıla kadar o dönemde İslam medeniyeti çok ama çok ilerlemiş durumda ve Kur'an-ı Kerim'de kainatın yaratılışından ne yapmışlar? İstifade etmişler çünkü ayetlerde birçok bugünkü bilim adamlarının daha yeni yeni öğrenmeye başladığı şeyler apaçık yazılmakta değil mi? göğün hareketlerinden, güneşten bahsetmekte. Güzel dinimizin kitabı olan, kerim olan kitap Kur'an'da, hadid suresinde, zaten hadid demir manasında, demirden bahsedilmekte. Çocuğun anne karnında kaç dönemden geçtiğini, apaçık yazan Kur'an-ı Kerim, arıların mucizelerinden bahseder. Dağlardan bahsederken dağların bir denge unsuru olarak yaratıldığını söyler bize. Ve bilim dünyası dağların bir denge unsuru olarak yaratılmış olduğunu 1900'lü yılların başında anlayacaktır. Yine tatlı suyun tuzlu suya karışmadığı gerçeği mucizesini Kur'an-ı Kerim'de okuyan Müslümanlar, bu bilgiye altı yüzlü yıllardan itibaren ulaştılar. Ama o tatlı su ve tuzlu suyun birbirine karışmıyor olması mucizesini, 1980'li yıllarda Kaptan Kusto şahit olarak bir bakış açısına göre de o zaman Müslüman olarak ispatlamıştı. Demem o ki, büyük önem verildi insanların yararına, diğer canlıların yararına olan o bilimsel çalışmalara, teknik ilimler, tıp, astronomi, tabi o zamanki isimleri daha da değişik cebir vesaire. İslam tarihinde bilim dallarını incelediğiniz zaman, hepsinin kaynağının az önce aktarmaya çalıştığım gibi Kur'an-ı Kerim olduğunu, Sünnet-i Seniye olduğunu anlarsınız. Bilimin Maddi manevin her şeyin Allahu Teala'nın yarattığı sistemin bir parçası olduğunu defalarca bu gerçekler ispat eder. 5. yüzyılın ikinci yarısında doğup gelişen İslamiyet, deneye ve gözleme dayalı bilimin gelişmesinde cidden büyük bir rol oynadı. Darül Hikme deniyor. Bu Darül Hikme İlim ve kültür yuvası anlamında bir milyon civarında içinde kitap var. Bir milyon civarında. Bunu kuran Emevi halifesi ve ismi geçmeyenlerden bir tanesi. Bir milyon civarında kitap var. Mesela 400 bin ciltlik bir kütüphane kurarak bilim adamlarını Kurtuba'da toplayan Halife el-Hakim'den başkası değil. 8. yüzyıla doğru gittiğinizde, ilkokul sıralarından beri duyduğumuz Aristoteles ismi var. Aristoteles'in tüm kitaplarını, Galen ve Hipokrat gibi büyük bilim adamlarının birçok eserini Arapçaya çevirten Halife Harun el-Reşit'tir. Bizans'a ve Hindistan'a elçiler göndererek çevirmeye değer insanlığa yararı olduğu bilinen tüm kitapları aratan ve Bizanslıları yendiği savaşta savaş tazminatı olarak sadece eski Yunan yazmalarını isteyen Halife el-Memnundur. Yani İslam dünyası önceki dönemlerde yapılan tüm bilimsel çalışmaları toplayarak kaybolmasını önlemiş. Bu çok fazla konuşulmayan bir mevzudur. Hep tarih dendiği zaman savaşlar... Veya komutanlar, efendim kimin kazandığı, kimin kaybettiği konuşulur ama İslam medeniyeti çok uzun süre akıllarda kalmış ve İslam eğer bilime, ilime değer vermemiş olsaydı, bugünkü bilimin birçoğu da ortada olmazdı. Dolayısıyla bu çalışmalar Arapçadan Batı dillerine çevrildi dürüst devletinin kurulmasıyla bu sefer o Avrupa devletleri dediğimiz devletler Müslümanlardan almaya başladılar. Ve sonra da maalesef biz kendi kardeşlerimize sahip çıkamadığımız için elin adamları bu tercüme edilen Arapçadan tercüme edilen eserleri topladılar ve kendileri bulmuş gibi ortaya gönderdiler. Mesela Einstein İzafiyet teorisi denilen, lisede daha çok gördüğümüz bir e, kişi var. İzafiyet ile ünlü. Einstein'dan ne kadar önce? Einstein 1900'lü yıllarda zaten değil mi? Meşhur 19. yüzyıl diyelim. Einstein'dan 1100 sene önce, 11 asır sene önce, 796 senesinde... İzafiyet teorisiyle uğraşan El-Kindi var. Bu El-Kindi denilen kişi Müslüman. El-Kindi, zaman cismin var olma süresidir. Zamanla bilinebilen ve ölçülebilen hız ve yavaşlıkta hareketin sonucudur. Zaman, mekan ve hareket birbirinden bağımsız değildir. Göğe doğru çıkan bir insan, ağacı küçük görür. İnen insansa, büyük görür demiş. Bu, 1100 sene sonra Einstein'ın 3-4 kelime değiştirmesiyle beraber izafiyet teorisi olmuş. Ondan 11 asır önce bu belge daha yeni yeni bulunmuş orijinali ve maalesef tarihin tozlu raflarından alınmış. Mesela tıp ilminde Akşemseddin Hazretlerini görüyoruz. Peki Akşemseddin Hazretlerinin isminin nerede daha çok hatırlıyoruz? İstanbul'un fethinde. Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası doğru. Ama bakın, boş insanlar değiller. Çok yönlü insanlar. Mesela Razi Anatomi ve tedavi alanına pek çok yeni bilgi ekleyenler var. İdris'i, Hamevi, Taberi. Satırlara belki suamayacak kadar, anlatamayacağımız kadar çok insan var. Mesela optik alanı, matematiğin çok önemli dallarından, kardeş dallardan bir tanesi de denebiliyor. 9. yüzyılda yaşamış Sabit Bin Kur'a. Bir örnek mesela vereyim onunla ilgili. Ne yapmışlar? Astronomi alanında büyük bir yenilik gerçekleştirmiş mesela. Yıldızsız küreyi eklemiş. Efendim, batlam yüzçu sisteme. Müslüman astronomların sayısı giderek artmış. Ama bir taraftan onların ülkeleri tarumar edilirken, haçlı seferleri varken bu bilimsel çalışmalara devam edebilmeleri mümkün müydü? Çünkü Müslümanlar rahat bırakılmadı. Bundan dolayıdır ki, o haçlı seferleriyle ele geçirilen belgeler, bilgilerle dünya bu hale gelebildi. Çok ilginç ve ibretlik mevzular var değerli dinleyenler. Özellikle az önce bahsettiğim optik alanında, 11. yüzyılda bu optik bilim dalını tek başına yeniden inşa etmiştir. Kim? i̇bn Heysem. Ama ismini çoğumuz ilk defa duyuyor ve bundan da maalesef gocunmuyoruz. İslam tarihini şöyle tarafsız bir gözle vaktiniz olur da özetlerini aktaran bazı eserler var mesela. Onları okursanız görürsünüz ki sıfır rakamı da Müslümanlar tarafından icat edilmiştir. Hint rakamları o zamanlar kullanılırdı. Hindistan'dan zaten geldiği söylenir sıfır rakamının. O Hint rakamlarına sıfır rakamını ekleyerek bugün kullandığımız o rakamları oluşturan da Harezmi'den başkası değildir. Deneyler de yapılmış zamanında. Fen deneyleri yapılmış. Ve sabit olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen... Ahmet Fergani isimli bir Müslüman. Bu kişi enlemler arasındaki mesafeyi de kusursuz bir şekilde hesaplamış. Aynen bugünkü gibi ve dünyanın eksenindeki eğimi en yakın bugün bilim adamlarının dahi hesaplamakta zorluk çektiği bilgisayarlarla bile bazen yanıldığı şeyleri bundan tam 1140 sene önce o zamanki imkansızlıklarla diyelim imkanlarla demeyelim başarmış Allah'ın izniyle. Mesela Ebubekir er-Razi bunu bu zatı kimdir diye belki sorsak hadis mi anlatıyor veya bir Allah dostu mu evliya bir zat mı belki öyle daha bize yakın gelecek. Bu kişi kim biliyor musunuz Ebubekir er-Razi. Ezberlememize gerek yok ama bir dua ederiz en azından, yarın öbür gün bir kulak aldığımız olur. Ebu Bekir Razi bugünkü tıp ilminde nasıl bir yarayı dikiyorlar ya, cerrahide dikiş malzemesi olarak ilk kez hayvan bağırsağını kullanmış ve tıp biliminde deney ve gözlemin ne kadar önemli olduğundan bahseden bir kitap yazmış o zaman bir hastanede başhekim olarak çalışıyormuş. Doktorların uzmanlaşmaları gerektiğini söyleyen ve şu bölüm bu bölüm diye mutlaka o bilim dallarında da farklı doktorların yetişmesi gerekir diyen bundan bin sene önce yaşamış Ebu Bekir Errazi'ydi. Şimdi o kadar çok icat var ki Mesela bize yakın yerlerden bir iki örnek vermek istiyorum. Ne diyelim uçaklarla alakalı. Çünkü uçaklar müthiş bir icat, insanın çok büyük faydalar sağladığı, çok uzun aylarca süren yolculuktan sonra varacağınız yerlere 7-8 saatte gideceğiniz, efendim güzel aletler. Biz uçak dediğimiz zaman kimi hatırlıyoruz? Galata Kulesi'nden şöyle süzülen, Eminönü'ne giden Hazerfen Ahmet Çelebi'yi hatırlıyoruz. Lagari Hasan Çelebi var mesela. İlk örnek çalışmalarını yapmışlar. Matbaa ile ilgili, örneğin 1400'lü yıllarda matbaanın icadı konuşulmuş. Ve birçok Arapçadan, Eski Yunanca'ya kitaplar çevrilmiş. Onlar da yine Müslümanların sayesinde olmuş. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ölümünden sonra doğa bilimlerinin öğretilmesi medreselerden yavaş yavaş kalkmış. İşte bu dönemden sonra zaman içinde İslam dünyasında bilimsel çalışmalar durağan dönemine girmeye başlamış. Ama o zamana kadar dahi o dört yüzlük sene içerisinde Müslüman bilim adamlarının müthiş başarılara imza attığını görüyoruz. Şimdi günümüzün o modern dediğimiz biliminde, teknolojisinde bile bazen hatalar olmuyor mu? Oluyor. Mesela bir ilaç içtiğiniz zaman bu ilaç size yarar sağladığı kadar sizin gibi aynı rahatsızlığı bulunan, birebir bulgusu, mikrobun boyutu, şusubusu aynı olan bir insanda, size verilen ilaç ona verildiğinde bir fayda sağlamıyor. Veyahut teknikle, bilimle birçok şey üretiliyor, ardından şurası hatalı oldu veya beklediğimiz gibi olmadı diye piyasadan toplanabiliyor. Mesela çok ünlü araçların bazıları, biz şu ürünümüzü 150 bin tanesini şöyle bir hatayla ürettik yanlışlıkla geri topluyoruz diyebiliyor. Hata yapmamaya meyilli ve buna göre üretilmiş olan bilgisayarlar hata yapabiliyor. Cep telefonlarımız çok akıllı olmasına rağmen donabiliyor. Hala bakın 2018'de dahi bu kadar teknolojinin, bilimin ee, bu kadar verenin olduğu bir yerde, hala bir takım sıkıntılar olabiliyor. Ki o zamanı düşünür müsünüz? Mesela bugün hala bir tartışma var. Nasip olursa, Ramazan-ı Şerif'e çok yaklaştık. Her sene acaba vakit girdi mi, girmedi mi, saat kaçta imsak oldu, olmadı? Bunlar tartışılıyor. Suudi Arabistan'da, Göründü mü Hilal, görünmedi mi? Hala biz bunu konuşuyoruz, farkında mısınız? Bu konuşmaların ee, olduğu 700'lü, 800'lü yıllarda değiliz, tam 12 asır geçmiş hala, güneş kaç derecelik açıyla gelecek? Ramazan ayı geldi mi, gelmedi mi? İmsak vakti tartışmaları bir camiden 15 dakika erkenden ezan okunuyor, diğerinde bir saat sonrasında falan. Böyle bir kafa karışıklığı var. Ama o zaman da insanların kullandığı teknolojilere bakıyorsunuz, demek ki çok büyük bir ilerleme kaydedilememiş. Hala uçak kazaları var, ne olduğu belli olmuyor. E cep telefonları üretiliyor, bozulmayanı neredeyse yok. Mesela geçen yıllarda üretilen çamaşır makineleri daha az. Ne yaparken? Arıza verirken? Şimdi yeni çıkan çamaşır makineleri çok daha dayanıksız oluyor. Arabalar gibi. Bunu niye anlattım? Her şey ilerlemekle ölçülmüyor. Zaman geçtikçe daha akıllı olmuyoruz. Zaman ilerledikçe daha ilerlemiş, daha böyle efendim, bilimde, teknolojide ilerlemiş olmuyoruz. Hala... Mısır'daki piramitlerin nasıl olduğu, o açıların, o birbirine yapışmış şekilde üst üste konan tonlarca ton ağırlığındaki o kütlelerin nasıl piramit şeklinde inşa edildiği bir muamma olarak kendisini gösteriyor. Biz şimdiki ilimle bile bunun nasıl yapılabileceğini tartışıyoruz. Aradan geçmiş 2000 sene Şimdi İstanbul'un birçok camisinde depreme dayanıklılığı bilim adamları hayretle karşılıyorlar. Yeni yapılan birçok cami yıkılıyor. <gülüyor> 1000 sene, 1200 senelik, bazıları 700-800 senelik camiler sapa sağlam ayakta. Allah Allah, o zaman harcın içine özel bir kimyevi madde mi koyuyorlardı acaba? Bugün şu günümüzde koca koca gökdelenler inşa ediliyor. Şu kadar depreme dayanıklı bir bakıyorsunuz, bir uçak geliyor, çarpıyor, iki tane, bir tane de değil, iki tane kule, gökdelen neyse un ufak oluyor. Bunlar hiç kolay şeyler değil. Ve bizler sadece seneyle ölçüyoruz. Ney, senin araban şu model mi? Yani ne kadar yeniyse, o kadar kaliteli. Ne kadar sene ilerlerse, o kadar daha modern, daha böyle... Her yönden iyileştiğimizi zannediyoruz. Ama durum böyle değil. İşte o zatlardan bazılarını aklınızda kalabilir ümidiyle anlatmaya devam ediyoruz. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri İbnül Arabi rahmetullahi. İspanya'da bugünün İspanya'sında dünyaya gelmişti. O zamanki ismi Endülüs 560'lı yıllar anne ve baba tarafından çok güzel yetiştirilen o Muhiddin İbnü'l Arabi Hazretleri hem gönül eri olmasının dışında tasavvuf bilgilerini akrabaları arasında öyle bir yaymış ve sistemli bir şekilde yazdırmış ki hala eserleri o 560 senesi nerede 2018 nerede alınıp okunabiliyor Mesela Yusuf Has Hacip var, o da 11. yüzyılın başlarında doğan zatlardan bir tanesi. Onun Kutatku Bilik diye bir kitabı var. Ne demek? Kutatku Bilik, Kutatku Mutluluk eski Türkçe'de. Mutluluk bilgilerinin yer aldığı kitap demek, Kutatku Bilik. Hem ahirette, yani hem dünyada hem de ahirette nasıl mutlu olursunuz? Gidilmesi gereken yol nasıldır bunu yazmış 11. yüzyılda. Hiç bugüne kadar merak edildi mi veya okundu mu tabi bilemiyoruz. Bizler biliyorsunuz kendi milletimize, kendi tarihimize sövmeye ve eleştirmeye çok yakın insanlarız. Bir gömlek alacağımız zaman Avrupa malı dendiği zaman hemen atlar bizim mahallede yapıldıysa uzak dururuz. İşte o uzak durduğumuz kişilerden bir tanesi de İdris'i. 1200'lü yılların başında yaşamış bu zat, coğrafya ve tarih üstadlarından bir tanesi. Ve coğrafya kitabı yazmış o zaman. Piri Reis, bunu duymuşsunuzdur. Piri Reis'ten yani yaklaşık 360 yıl önce yaşamış. Piri Reis'in... ...sahip olduğu ilmi anlatan, tek tek e, eserinde anlatan kişidir. Haritaları katalog katalog ortaya çıkarmış ve bir coğrafya kitabı yazmış. 15 sene uğraşmış ve kendisinden 360 sene sonra Piri Reis bu imzayla, efendim bu bilgilerle beraber dolduruyor ve ün kazanıyor. Bizler gerçekten kendi tarihimize çok fazla vakıf değiliz arkadaşlar. Bunlardan birkaç tanesini size aktarmaya çalışacağız ama daha öncesinde sizlerle beraber bir kısa eser paylaşmış olalım. Ardından devam edelim. Lale Gül Efem'de Halil İbrahim Sofrası programında bugün de şöyle tadımlık yani sadece Avrupalılar mı bilime veya ilime değer veriyorlar? Biz Müslümanlar olarak sadece onların ürettiklerini mi kullanıyoruz? Bununla mı istifade ediyoruz acaba? Yoksa bizde ne cevherler var da biz bugüne kadar görmedik ve duymadık mı? Programımızla ilgili gelen mesajların yanında ilginç bir sual gelmiş. Az önce onu Ramazan bana okudu. Çok uzun bir mesaj ama kısaca şöyle özetleyeyim. Bir rüya görmüş kardeşimiz bu rüyası ile ilgili biraz da etkilenmiş 666 mıydı neydi evet abi 666 e, sayısı tamam bununla ilgili olarak da işte şeytan ismi bu su, biraz kafası karışmış bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz demiş bu daha önce bundan hatta yıllar önce moda olan bir durumdu ben bununla ilgili kısa bir bilgiyi paylaşayım bu arada gördüğünüz rüya için hayır olsun deyin ve rüyanızı lütfen kimseyle paylaşmayın. Bizde böyle bir yanlış e, durum var. Onu da yeri gelmişken söylemiş olayım. Bir rüyayı çok sevdiğiniz ve çok güvendiğiniz ilmine, onun ahlakına, e, Allahu Teala'ya karşı görevlerini yapıp yapmadığı ile alakalı e, çok önem verdiğiniz bir kişi ise, ha bu kişiye bunu Aktarınız ve herkesle paylaşmayınız. Bu çok önemli bir bilgidir. Rüya bugünkü programımızın konusu değil ama hayır olsun desin karşınızdaki de. Siz de hayra yorun ama herkese altını çize çize söylüyorum. E, mutlaka paylaşmayınız. Bu birincisi. İkincisi biz gizemi çok seviyoruz. Gizemle Yatıp gizemle kalkıyoruz vatandaşı olarak. Dünyanın neresine giderseniz gidin cinler, şeytan, büyü, ruh bilimi bunlar çok fazla konuşulur. Tarot falları, şunları bir sürü medyumdan geçilmez. Garantili büyüler yapılır. S sınavı çalışarak kara kazanmanıza gerek yokmuş. Bilmem hangi medyuma bilmem ne kadar dolar veriyorsunuz o sizin adınıza efendim hallediyor her şeyi falan. Böyle garip garip şeyler var böyle bir durum söz konusu. Yani istismara açık bir durum. Şimdi bu 666 rakamı ile ilgili aynı şeyi söyleyeceğim size. Maalesef Hollywood film sektörüyle yatıp kalktığımız için bazı rakamlar üzerine 13 rakamının uğursuzluğu misal yani kendilerince bir kurguları var kişilerin. Ondan sonra işte şu rakamı çıkarttık, iki ekledim, şu oldu. Demek ki işte şöyle olacakmış falan. Yani her şeyi böyle bir, ne derler ona, e, hayal ürünü böyle biraz gizem katarak böyle pul biber gibi üzerine böyle malzemeler koyarak pişiriyorlar. Ben çok kısa kardeşime şunu söyleyeyim. Rüyanızı hayır olsun deyin, size güzel bir şaka yapılmış, 666 sayısının bizle hiçbir alakası yok. Neden? Hristiyanlarla bir alakası var. Hristiyanlar ne yapıyorlar? Onların bildiğiniz gibi tahrif edilmiş, yani değiştirilmiş bir dindir. Orijinalliğini kaybettiği için son ve gerçekten de olan, Allah indinde bir olan İslam vardır. Esas din odur yeryüzünde. Dolayısıyla değiştirilmiş bir dinin, kendilerinin de zaten hangisi nerededir bilmediği üçe ayrılan, Matta, Yuhanna, Markos. Böyle değişik şeyleri var. Katolikler ayrı kafadan giderler. Efendim, protestanlar farklı çalar, farklı oynarlar. Anglo-Kaksonlar vardır. Şunlar bunlar. Değişik değişik şeyleri var. Ve birbirlerine bunlar e, beyazla siyahın uzaklığı gibi uzaktırlar. Her neyse. Şimdi işte Hristiyanların bazı o değiştirilmiş Tahrif edilmiş kitaplarında bazı ayetler onlara göre bazı ayetlerde şurada şu kadar geçiyormuş burada bu kadar geçiyormuş topladığın zaman altı oluyormuş onunla ikiyi çarpmışlar şöyle olmuş altı rakamı şöyleymiş böyleymiş diye söylerler. Mesela internette www diyoruz ya onun kısaltılmış hali zaten üç tane çift V oluyor. World Wide Web. V, v, v, dediğimiz şey. Aa, bir bakıyorlar, efendim W'nun değeri, numarolojik değeri 6. E, 3 tane V varsa 6, 6, 6 koyalım. Dünya çapında A anlamına gelen o V, V, V, w, w, 666 olmuş. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın doların arkasına ne koymuşlar? E, 666 sayısı yazmışlar. Niçin konulduğu sırmış? Şimdi bu tür gizemli, bu tür sırılık şeyler bizim kafamızı karıştırmaya oldukça yakın. Ama şu soru için bu cevabı verdim. Kafanızı siz karıştırmayın. Bizim Rabbimiz var Celle Celaluhu. Acaba şeytan şöyle miydi, böyle miydi bizi ilgilendirmiyor. Sizi hiç ama hiç enterese etmesin. Bu şu açıdan bize bir ders olsun. Biz eğer eksik olan amellerimiz varsa... Vicdanımızın bize söylediği, kardeşim, mesela bir hanım kardeşimizse bunu yazan bilmiyorum, örtünmesine artık e, dikkat etmesi, ne bileyim içki içen bir kardeşimizse bu içkiden kurtulması, örneğin annesiyle babasıyla iyi geçinemeyen bir e, delikanlıysa bu mesajı yazan kardeşimiz, bir kulağını çekme hadisesi olabilir bu rüyalar. Anlatabildim mi? Yani gizem mi? Acaba ne çıkar? Çok korktum. Bir hocaya mı sorsam? Bundan ne çıkarmam lazım? En güzel şey vicdanınıza sorun. Ne eksiğiniz var? Belki Allahu Teala size rüyanızda bu mesajı veriyor. Artık kendine gel, kendine dön diye. Biz bunu böyle algılayalım inşallah. Az önce bahsetmeye çalıştığım gibi... Cidden büyük bir çifte standart var dünyada. Nereye giderseniz gidin, Müslümanların tarihiyle ilgili, hatta bırakın geçmişi, Müslümanların bugün hal ve hareketleriyle ilgili büyük bir kısıtlama söz konusu. Hani zamanında mahalle baskısı denirdi ya, cidden öyle bir durum var şu anda. O zaman Haçlı Seferlerinin düzenlendiği yıllardaki zulme dikkat etmek istiyorum, dikkatinizi çekmek istiyorum. Ortada hiçbir şey bırakmamışlar. Camiler yıkılmış. Camilerin yıkılmasıyla, yani hadi onu da dedik ki adamlar bu kadar gözü dönmüş, kütüphaneleri yakmışlar. Ve kendileri o Haçlı seferlerinde, Müslümanların elindeki bilgi ve belgeleri, dökümanları, o bilimsel mecbualar ne varsa hepsini almışlar. Ve çalmışlar, gitmişler. Hatta ve hatta şu anda, Topkapı Sarayı'nda yer alan eserlerin devamı niteliğindeki serileri birçok Avrupa ülkesinde yer almaktadır ve çalınmıştır veya satılmıştır bir şekilde gitmiştir. Ne kadar ilginç bir şey. Tam bir hırsızlık yapılmış. Ülkemizde ve Müslüman ülkelerindeki birçok insana çok büyük bir iş düşmekte. Kimin nasıl bunu çaldığını... Ama aynı eserin kim tarafından yazıldığını ortaya çıkarmakta bilim insanlarına düşmektedir arkadaşlar. Bunlar da çok önemlidir. Mesela bu kişilerden bir tanesi Ali Kuşçudur. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet Han zamanında İstanbul'a geliyor, Ulu Bey Rasathanesi'nde çalışıyor. Rasathanede ne yapılıyor o zamanlar? Hangi saatte iftar olacak, sahur ne zamandır, hangi e, namaz hangi saatlerde olacaktır, o yerlerde, rasathanelerde oluyor. Aynı zamanda zaman değil, efendim çok daha farklı, yani güneşin ve yıldızların konumları itibariyle bundan sonraki, diyelim ki, Ay tutulması ne zaman olacak? Güneş tutulması neyse ne zaman olacak? Onlarla ilgili bilgiler hepsi raporlanmış biliyor musunuz? Ve Ayasofya'da bugün cami olmasını istediğimiz, yeniden aslına dönmesini istediğimiz Ayasofya'da dersler vermiş Ali Kuşçu. Hangi seneler? İşte Fatih Sultan Mehmet Han'dan biraz sonra. Ne, ne demek o 1400'lü yılların sonları diyelim. Semerkant'a doğmuş aslında sonra İstanbul'a gelmiş. Bir sürü eser yazmış. İlk aklımıza gelen de Fetih Risalesi. Fatih Sultan Mehmet hazretlerine bunu hediye etmiş. O da son dönemlerinde vefatından bir iki sene öncesinde. Ee, bu eser mesela orijinali hala duruyor. Düşünün 500-600 sene önce yazılan astronomiyle ilgili bilimsel makaleler var. Yani Mimar Sinan nasıl unutabiliriz? Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin, Allah rahmet eylesin, en önemli, tabii mimarı desek, herhalde haksızlık etmiş olmayız. Hatta o zamanın, o dönemin değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun gelmiş, geçmiş en büyük mimarlarından diyelim. Mimar Sinan, 99 sene yaşamış ve 1000 civarında eser yazmış. Etrafta görebildiğimiz kaç tane bilemiyorum ama bilgimiz olsun 348 tane eser yapmış. O 99 yıla sığdırmış o kadar eserin dışında 348 tane eser yapmış. 84 tanesi bunlardan cami, 52 tanesi mescit, 57 tanesi medrese, 35 tane küçük saray, 20 tane kervansaray yapmış. Hani ömrü nasıl değerlendirdiği de önemli. Verimlilik derler ya mesela, verimli klima, çok verimli bir motor, verimli arazi falan. İşte insandaki verimliliği de böyle anlamak lazım. 99 senelik bir hayat. Hadi 10-15 senesini geç. Hadi son 7-8 senede zaten hareket edemeyecek hale gelmişti. Kaldı sana 75 sene, 70 sene. 350 küsur eser. Bunlar iki günde bitecek şeyler değil. Ya, aynı zamanda da eserler yazıyorsunuz. Ütiş. Kindi isminde bir Müslüman zat daha var. O da 910'lu yıllarda yaşamış. Çok eski bu zat Kindi ilk defa pergel kullanmış tarihte. Aynı zamanda sıvıların iç ağırlıklarını yani özgül ağırlıklarını bulmuş. Matematik Meteoroloji dalında birçok eser bırakmış, şimdi küçük dilinizi yutabilirsiniz, 290 eser yazmış, sadece matematik ve meteoroloji, yağmurların çeşitleri yok, ne zaman yağar, basıncı, şusu busu kar, nasıl oluşur, ne zaman ama? Dikkatini çekiyorum, 910 yılında yapıyor bunu, ya arkadaşlar ilginç. Mesela Sabit Bin Kurra, o da 9. yüzyılda yaşıyor, Müslümanlardan, matematik ve astronomik tıp konularında çalışmalarda bulunuyor. Diferansiyel, şu an araçlarda kullanılıyor, İlk o hesaplamış. Mesela Pisegor teorisi vardır, Parabol Pisegor. Bunların ispatlarını yapan ilk kişi, daha sonra maalesef Avrupalılar tarafından bu bilimsel, makaleleri alınıyor, ne yapılıyor? Gönderiliyor. Astronomi dediğimiz yani gök bilimi ile ilgili çok kişi konuşulur ama modern astronominin kurucusunun Nurettin Batruci olduğunu çoğumuz bilmeyiz. Bütün gezegenlerin iki kutuplu olduğunu ilk defa o konuşmuş ve ispatlamış. Gök cisimlerinin hareketlerinin kutuplar arasında olduğunu keşfetmiş. Yıldızların bulunduğu gök tabakalarının değiştiğini ve belli bir ahenk içerisinde yaratılmış olan bu uyduların, gezegenlerin birbirleriyle ahenkli bir şekilde devran ettiğini, severan ettiğini, günümüz tabiriyle döndüğünü, bir eksende olduğunu ispat etmiş. Ve şuraya lütfen dikkat ediniz. Bu gerçekleri gök cisimlerinin uydularının olduğu birbirlerine dokupmadan ahenkli bir şekilde onun etrafında dövdüğünü şunu bunu 800 sene önce tespit etmiş. Ondan sonra 500 sene sonra bunu fark edebilmişler. Bakın dikkatinizi çekiyorum. 800 sene önce bunu tespit etmiş. Aradan 450 sene geçmiş. 450 sene sonra Nurettin... Batruji'nin yazdığı eserlerdeki tıpatıp ölçüleri görmüşler. O zamanki bilim ve teknolojiyi nasıl yabana atabilirsiniz, değil mi? Evet, gerçekten insanın durup durup düşünesi gereken mevzular bunlar. Biz bunların neden ilkokullarda, ortaokullarda okumamışız? Kimler bize unutturmuş arkadaşlar bu insanları? Allah Allah. Cık cık cık cık. Dinimiz peki bu işe nasıl bakıyor? İslam dini, bilim ve teknolojiye, fenle nasıl bakıyor? Bunu çok iyi anlamak lazım. Bir iki dakika bununla ilgili bir gözlemlerimi paylaşayım acizane? Bugün bunun çok konuşulması lazım. Zira maalesef İslam'a istiyerek. Veya cahilliğinden dolayı birçok insan gerici diye teknolojinin, bilimin çok uzağında kalmış insanlar diye Müslümanları anlatıyorlar. İşte İslam dini de böyle maalesef konuşuluyor. Ama bu cehaletten kaynaklanıyor. Bazıları bunu bilerek yapıyorlar ayrı mesele. Şimdi insanoğlunun dünyada mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için iki şeye sahip olması lazım. Onlardan en önemlisi dini değerlerdir. Hem de bugünkü sağlığın, bugünkü şu yediğimiz hububatın ekilip biçilmesi için, kanunların, şunların, bunların daha böyle bir sağlam olması için kullanılacak işte internet, tertibatının vesaire uçakların silahları neyse hem dinimiz için biz bu dünyaya geldik. Allahu Teala'ya kulluk görevimiz var. Bizim dünyaya geliş amacımız bu. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz Allah'a kulluk görevimizi yerine getireceğimiz şu dünyada bu kulluk görevine bizi götürebilecek bize lazım olabilecek Gerek duyduğumuz, ihtiyacımız olan neyse, İslam onun üretilmesini, onun düzgün bir şekilde kurgulanmasını, alınmasını destekler. Niçin uçakla İslam'ın bir alıp veremediği olsun? Niçin bir arabayla, niçin internetle alıp veremediği olsun? Maksat, iyiye kullanılsın. Siz bir bıçak gibi bunu düşünebilirsiniz. Bir bıçağı bir yavrumuz eline geçirdiği zaman... ...annesi babası nasıl çığlığı basar... ...eyvah oğlum ver onu falan. Neden? Halbuki annesi onunla elma doğuruyor. Bir kasap onu aldığı zaman... ...adam öldürmüyor ki... ...o da et doğuruyor. Ama o bebek bilmediği için... Onun için o şüpheli, tehlikeli, tehlike arz ediyor. Onun gibi yeter ki bizim bilim dediğimiz şey bu konuda olsun. Yani ülkemizin kendi silahını üretmesi için bilimsel çalışmalar yapılsın. İşte bir sürü hastalıklar var şu an. Tümörler, kanserlerle savaşıyor birçok insan. allah Teala şifalar buyursun. Amin. Onun için çalışılsın. Efendim daha nasıl hızlı giden bir uçak olur? Bakın 3 saatte kutsal topraklara gidebiliyorsunuz. İnşallah hepimize nasip olur amin. Bak bunlarla İslam'ın bir alıp veremediği yok. Tam tersine bunları destekliyor İslam. Zaten birçok bilgiyi kendisi bize vermiş. Mucize kitap, tek kitap, değişmeyecek tek kitaptır. Adı üzerinde Kerim olan kitaptır. Hal böyleyken, İslam başkalarının ölmesine vesile olacak o kimyasal bombaların yapılmasına karşıdır. Başka insanların yuvalarının yıkılmasına vesile olacak, çok affedersiniz, cinsel ve fuhuş içeren video görüntülerinin paylaşılmasına karşıdır. İslam şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün de bas bas bağırdığı, şu alkolü bırakın, şu uyuşturucuyu bırakın, milyonlarca insan ölüyor diye ortalık nasıl böyle inletiyor Dünya Sağlık Örgütü, ülkemizde bir, bir sürü bakanlık. işte İslam bunun karşısında, bunun üretiminin karşısında, bu bilimin karşısında daha nasıl iyi kalitede şarap yaparım? Daha nasıl böyle insanları bir anda öldürecek bomba icat ederim? Bunun karşısında. Bilimin amacı, parantez açıyorum, son kez söylüyorum. Allah'a Celle Celaluhu biz kulluk yapmak üzere buraya geldik. Bu kulluk görevimiz yaparken yememiz gerekiyor mu? Evet, o zaman yemek diyeceğiz. İçmemiz gerekiyor mu? İçmemiz gerekeceğiz. İnsanlarla iletişim halinde olacağız mı? Evet, ama olması gerektiği kadar. İşte bunun için de uçağa da bineceksin, internet kullanacaksın, ona göre tıbbi artık donanımlar olacak, ülkeni daha iyi savunmak için savaş stratejilerini geliştireceksin, bunlar ayrı şeyler. Kimse İslam dinine bir şey söyleyemez. Söyleyen zaten zavallı, yaratığın biridir. En son, Fransız e, Cumhurbaşkanıydı zannediyorum. Kur'an'ın bazı yerleri değiştirilmeli falan demiş. Ya buna adama bir kez bakmak lazım. Adama değil. Söylenen sözü adam mı söylemiş diye. Zaten adam söylemediyse gerek yok ki takılmaya. Adam mı? Mesela sana biri geldi kötü bir şey söyledi. Sen o söze niye alınıyorsun? Onu söyleyen 3 yaşındaki bir çocuksa gidip sen niye bana böyle diyorsun ya falan demene gerek yok. Bir laf geldi mi sana bir bakarım evvela o sözü söyleyen adam mı diye diyor. Bir bakacaksın. Fransa'nın cumhurbaşkanı. Kendi çalsın, kendi oynasın, kendi ateşinde yansın ne yapayım? Kendi kaşınanı ellemeyin arkadaşlar. Kaşınıyor, boş verin. Zaten İslam'ın o i harfinden nasibi olsaydı o zavallı, sizin, bunu söyleyemez, nasipsiz. O insana acımak lazım. Neymiş? Değiştirmek lazımmış bazı ayetleri. Sizin beyninizi değiştirmek lazım. Fransa, ey Fransa! Şu an yeri değil ama... Mahvettiler dünyanın birçok ülkesini sömüre sömüre yetmedi. Şu an Afrika'da... <gülüyor> Fransızca konuşuluyor ya. Kardeşim Afrika nire? Fransa nire? Hemşerim, memleket nire? İşte sömürmüşler. Zenciler Fransızca konuşuyor ya. Muhabbete bak. Belçika'ya gidiyorsunuz. Belçika'nın %70'den fazlası Fransızca konuşuyor. Ve zenciler, zenci kardeşlerimiz esmer esmer. Lakin Afrikalı sömürmüşler oraya. Onları buraya 2 milyondan fazla insanı sömür, köle gibi çalıştır, altın madenlerini çal. Şu anda Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor ama altlarında altın madeni var. Ve bu altın madenlerine İslam'ın neymiş? İşte Kur'an'ın içinden bazı ayetlerin çıkması gerek insaniye çok yanlışlar buluyorum diyen bir tane malın affedersin önde gideninin dediğine bak. Sen 12 milyon insanı öldür, ülkelerini işgal et, kendileri açlıktan kıvransınlar. Sen altınlarını altlarından sömür, sonra pişmiş kelle gibi çık. Şunu değiştirmemiz lazım. Bunlar 200'lü alçaklardan başka bir şey değil. Çok özür dileyerek söylüyorum. Lazımlık. Lazımlık ne zaman icat edilmiş? Lazımlık... Hangi sebepten dolayı icat edilmiş ve tamam lazımlık nasıl olacağı belli. Buraya dikkat. Şemsiye kimler tarafından bulunmuş? Ve şu an sıktığımız bu parfümler var ya o parfümlerin üzerinde neden Edo Tuvalet yazar biliyor musunuz? Çok kısa bir bilgi vereyim. Şemsiyenin icadını şimdi anlatmak istemiyorum. Yemek yiyenler olabilir. Fransa'yla çok büyük bir ilgisi var şemsiyenin icat edilmesini. Ama yağmurdan korunmak için şemsiye icat edilmemiş. Onu bilin. Başka şeylerden korunmak için. Bu leş gibi insanların, temizliğin tesinden anlamayan insanların yüzünden olmuş diyeyim. Ödo tuvalet yazmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Tuvalet suyudur. Şu an kullandığınız parfümlerin üzerlerinde eau de tuvalet yazar Fransızca. Çünkü adamlar altı aydan altı aya onda zar zor yıkandıkları için leş gibi kokarlar. Kendi o yıkandıkları küvetin tıpasını çekmezler. O pis sularıyla o üzerlerindeki leş gibi şeylerle beraber kullanırlar. O Suyun içine de o ödo tuvalet dedikleri tuvalet suyunu koyarlar. İçine işte bazı bitkisel yağların, kokuların olduğu tuvalet suyu dedikleri bir esans vardır. Çok güzel kokar o. Neden tuvalet suyu demişler? İşte o banyoda tuvaletten sonra olsun diye. Çünkü onlarda temizlenme, taharetlenme çok edersin olmadığı için bu haldelermişti. İşte o Fransa, o koca Fransa, medeni Fransa bu. Değerli kardeşim. Programımızı bir ayetle bitirelim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugünkü programı sizlerle paylaşmadan önce düşünmedim değil. Ya bu program birçok dinleyicimi sıkabilir. onu bunaltabilir. Çünkü birçok bilgiler var içerisinde. Bilimsel şeyler var falan. Ya acaba bu program olsa olmasa yok dedim olsun ya. Allah-u Teala'nın vardır bir hikmeti bunda. Belki birkaç kardeşim. Bu program vesilesiyle, ne bileyim, akıllarında bir soru işareti kalır, okumalarına vesile olur diye düşündük. Sürçülisan ettik, affola. Değerli kardeşim, bilim, ilim, fen, teknoloji ne dersen de adına hepsi İslam'dan geliyor. Hepsi İslam'dan geliyor. Neden mi? Buyur dinle. Bakara suresi 164. ayet mealen Bismillahirrahmanirrahim göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardına gelişinde ve sürelerin değişmesinde, insanların mallarını taşıyan gemilerin denizlerde yüzmesinde, Allah'ın gökten yağdırıp, ölü toprağa hayat verdiği yağmurda, her türlü canlıyı yeryüzüne yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasındaki emre amade bulutları yönlendirmesinde Allah'ın kudret ve cömertliğine işaret eden nice deliller vardır. Sadakallahul azim. Şüphesiz Allah celle celaluhu doğru söylemiştir. Bakara suresinin 164. ayet-i kerimesinin mealiydi. Hepiniz en emin olana emanet olunuz. Eslamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.